Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ahirete İman Ahiret bu dünyadan sonraki sonsuz alemdir. Yüce Allah içinde yaşadığımız bu dünyayı ve üzerinde olan bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün gelecek bu dünyadan ve üzerinde bulunanlardan hiçbir eser kalmayacaktır. Allah'ın takdir ettiği gün gelince insanlarla beraber bütün canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır. Bütün dağlar, taşlar, yerler, gökler parçalanacak. Böylece bu alem bambaşka bir alem olacaktır. Bu kıyamettir. Bundan sonra yine Yüce Allah'ın takdir ettiği zaman gelince bütün insanlar yeniden dirilecektir. İnsanların hepsi mahşer denilen çok geniş ve düz bir sahada toplanmış olacaklar ve yeni bir hayat başlayacaktır. Buna umumi harş denir. Bu yeni hayatın başlayacağı günden itibaren bitmez ve dükemmez, sonu gelmez bir halde devam edecek olan aleme ahiret alemi denir. Buna inanmak da Müslümanlıkta bir esastır. Kıyametin kopması ve ahiret meydana gelmesi Kur'an ayetleriyle. Hz. Peygamber'in hadisleriyle ve ümmetin görüş birliğiyle sabittir. Diğer bütün peygamberler de kendi ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir. Onun için ahirete iman etmek büyük bir görevdir ve her din için önemli bir inançtır. Kudretini nihayet bulunmayan Yüce Allah için gelecekte ahiret hayatını meydana getirmek pek kolay şeydir. Alemleri yoktan var eden, hele insanları birçok güç ve meziyetlerle yaratıp, Kendilerine hayat veren büyük yaratıcımız için bütün bu alemleri yok ettikten sonra tekrar yaratmak zor bir şey midir? Bir şeyi önce var eden sonra tekrar onu var edemez mi? Bunları tekrar var edemeyen yaratıcı olur mu? Hayır. Yüce Allah öyle büyük bir yaratıcıdır ki nice alemleri de yaratmaya kadirdir. Bir kere astronomi ilmine bakalım. Ucu bucağı olmayan bir boşlukta dolaşıp duran, ve zaman zaman parlayıp sönen yüz binlerce nur ve ışık alemini bu ihtişamları ile yaratmış olan Allah ahiret alemini de yaratmaya kadirdir. Allah'a hamd olsun ki biz Müslümanlar ahiret gününe, ahiretin sonsuz hayatına cennet ve cehennemin daha önceden yaratılmış olduğuna inanıyoruz. İşte bu iman bizi kurtuluşa götürür, ruhumuzu yükseltir ve bizi mutluluğa kavuşturur. Bu imandan yoksun olmak insanı şaşırtıp sapıklığa düşürür her türlü fenalar sürükler ve hem dünyada hem de ahirette yüzü kara eder. Kıyametin oluşu ve başlangıç alametleri Ahiret alemi başlamadan önce yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bütün insanların ve bütün alemlerin başına kıyamet kopacaktır. Bu kıyametin kopmasını Sura birinci Üfürüş olayı meydana getirecektir. Şöyle ki Melek İsrafil aleyhisselam Sur denilen ve niteliği Yüce Allah tarafından bilinen bir ses verme cihazına üürecektir. Bundan çıkan korkunç bir ses ile bütün canlılar ürecek, her şey alt üst olacaktır. Bildiğimiz yer sarsıntıları, su yanar dağların patlamaları, yıldırımların düşmesi ve yerlerin çökmesi gibi bir takım olaylar yüzünden yeryüzünde ne korkunç ve ne büyük felaketler meydana gelmektedir. Bunlardan her biri Yüce Allah'ın büyük kudretini gösteren nişanlardır. İşte yeryüzünde ve göklerde büyük kıyametin kopması da bizce bilinmeyen çok korkunç bir ses ve gürültüyle sura üfürülmenin dehşetiyle olacaktır. Kim bilir hatır ve hayalimize gelmeyen daha nice büyük olaylar ve görüntüler buna eşlik edecektir. Bütün alemlerdeki düzen ve ölçü ancak Yüce Allah'ın eseridir. Onun kudretinin delilidir. Yüce Allah bu düzen ve ölçüyü herhangi bir sebeple bir an içinde kaldırınca bütün varlıklar hemen alt üst olur. Maddeler arasındaki bağlantılardan hiçbir eser kalmaz. Hiçbir canlının yaşamasına imkan kalmaz. İşte bu umumi kıyamettir. Bunun kopacağı zamanı ancak Yüce Allah bilir. Kıyametin alametlerine gelince, bunlar eşirat saat yani kıyamet alametleri denen bazı tuhaf ve çirkin üstü olaylardır. Bunların meydana geleceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Başlıcaları şunlardır. 1- Din konusunda bilgisizliğin her tarafa yayılması, sarhoşluk veren şeylerin çilmesi, zina ve benzeri kötülüklerin çoğalması, öldürme olaylarının artması... Bunlara küçük alametler denir. 2- Müminleri nezleye tutulmuş ve kafirleri sarhoş olmuş gibi yapacak bir dumanın çıkması. 3- Deccal adında bir şahsın üreyip tanrılık davasında bulunması ve sonra kaybolup gitmesi. 4- Yeçük ve Meçük adındaki iki milletin yeryüzüne yayılarak bir müddet bozgunculuğa çalışması. 5- Hazreti İsa'nın gökten inerek bir müddet Peygamberimizin şeriatı ile amel etmesi. 6. tür Arz adındaki canlı bir yaratığın yerden çıkarak insanlara karşı sözler söylemesi. 7. Yemen tarafından korkunç bir ateş çıkarak etrafa dağılması. 8. Doğu ve Batı'da ve Arap Yarımadası'nda birer büyük yer çöküntüsü olması. 9. Güneşin Az bir zaman için battığı yerden doğması. Bu alametlere de büyük alametler denir. Bütün bu olaylar Yüce Allah'ın kudretine göre hiçbir zaman imkansız sayılamaz. İçinde yaşadığımız bu alemdeki olayların her biri acayip bir yaratılışın ve büyük bir kudretin nişanıdır. Bir üstünlük örneğidir. Artık kıyamet alametleri denilen bu olayları düşünen hangi insan imkansız görebilir? Bundan önce varlıklarına imkan verilmeyen nice büyük icatlar zaman zaman ortaya çıkmıyor mu? İnsanların zeka ve çalışmaları sayesinde böyle bir takım büyük ve güzel şeyler meydana getirdiği halde yaratıcımızın büyük kudretiyle artık nelerin meydana gelebileceğini düşünelim. Bütün bunları yaratmak Allah'a güç değildir. İbrahim Suresi 20. Ayet Ahirete ait olaylar Kıyamet Koptuktan bir süre sonra Yüce Allah'ın emriyle Sura ikinci bir üfürüş olacaktır. Bunun üzerine bütün insanlar dirilerek yerlerinden kalkacaklar ve mahşer meydanında bir araya gelmiş olacaklardır. Bir insanın bedeni yüzbinlerce parçaya ayrılsa, her tarafa savrulup saçılsa ve çürüyüp kaybolsa yine bunlar Yüce Allah'ın ilminden ve kudretinden dışta kalamazlar. Yüce Allah, Dilediği zaman bunları kudretiyle bir araya toplayıp diriltir, dilediği sonuca kavuşturur. İnsanları böyle yeniden hayat bulmalarına haçri ecsat yani bedenlerin toplanması denilir. Bu olay ruhların bedenlerine yeniden girmesiyle meydana gelecektir. Bilindiği gibi ruhlar Allah'ın birer emridir. Onların gerçek halleri insanlar tarafından bilinmez. İnsanlar ölünce ruhları geçici bir zaman için başka bir aleme gider. Orada, dünyada yapmış olduğu işlere göre ya rahat yaşar yahut azap görür. O aleme berzah alemi denir. Bu dünya ile ahiretten başka olan bir alemdir. Hayatla ölüm arasında uyku hali neyse, ölümle ahiret hayatı arasında olan berzah alemi de onun benzeridir. Bunun gerçek halini ancak Yüce Allah bilir. İşte ruhlar, ebedi bir şekilde ölümden ve yok olmaktan kurtulmuş oldukları için, Ahiret hayatı başlayınca her ruh, Allah'ın kudretiyle meydana gelecek olan kendi bedenine döner. Onunla birleşerek beraberce mahşere gider. Bu, esas bakımından cisimle ruhun bir araya gelmesinden başka bir şey değildir. Mahşerde her yükümlü insan sorguya çekilecektir. Dünyada yaptığı işleri gösteren amel defteri kendisine verilecek. Dünyadaki amelleri tartıya konulacaktır. Müminlerin bir kısmı Peygamberlerin ve diğer büyük kimselerin şefaatine kavuşacaktır. Her insan sırat denilen köprüden geçmek zorunda kalacaktır. İnsanların bir kısmı sıratı geçecek, cennete girecek, bir kısmı da bundan geçemeyip cehenneme düşecektir. Şöyle ki, 1- Ahiret gününde sorguya çekilme, yükümlü olan bütün yaratıkların Allah tarafından hesaba çekilmesidir. Mahşerde büyük bir adalet mahkemesi kurulacak ve herkesten dünyada yaptıkları sorulacak. Ona göre hakkında karar verilecektir. Daha önce de insan öldüğü zaman kabrinde münker ve nekir denilen iki melek tarafından sorguya çekilecektir. Ölüye soracaklardır. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Kıblem neresidir? Buna kabir sorgusu denir. 2- Amellerin yazılı olduğu defter, her insanın dünyada iyi ve kötü, her işlediği şeyin yazılı olduğu defterdir. Melekler tarafından yazılmış olan bu defter, ahirette sahibine verilecek ve ona al, kitabını oku denecek ve böylece hiçbir şey gizli kalmayacaktır. 3. Mizan, mahşerde herkesin dünyada yapmış olduğu işleri takmaya mahsus bir adalet ölçüsüdür ki, bunun amellerin iyi ve kötü miktarı anlaşılmış olur. 4. Sırat, cehennemin üzerine kurulmuş, üzerinden geçilmesi pek zor olan bir köprüdür. Bunun üzerinden Allah'ın iyi kulları çok kolaylıkla geçer. Öyle ki bir kısmı şimşek çakar gibi aniden geçer ve cennete girer. Kafirler ile müminlerden bağışlanmamış kimseler geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. Kafirler ebedi olarak orada kalacaklar. Müminler ise cezalarını doldurduktan sonra cennete gireceklerdir. 5. Cennet hatır ve hayale gelmeyen, maddi ve manevi nimetleri içinde olmayan, toplayan, içinde toplayan, hiçbir zaman yok olmayan ve bugün mevcut, bugün mevcut olan sekiz bölümlü bir mükafat alemidir. Bulunduğu yeri Allah bilir. 6. Cehennem bütün kafirlerle bazı günahkar müminler için yaratılmış olan, yedi aşağı tabakaya bölünmüş bir azap kaynağıdır. Burada kafirler ebedi olarak kalacaklar ve azap çekeceklerdir. Günahkar müminler ise bir müddet azap çektikten sonra bağışlanacak, cennete konulacaklardır. Cehennemin bulunduğu yeri de ancak Yüce Allah bilir. 7. Kevser havuzu Mahşer günü Yüce Allah tarafından peygamberimize ikram buyurulacak olan gayet büyük bir havuzdur. Bunun çok tatlı ve berrak suyundan müminler içecek, mahşerin dehşetinden ileri gelen hararetlerini dileyeceklerdir. 8. Şefaat, ahiret günü bir kısım müminlerin bağışlanmaları ve bazı itaatli müminlerin de yüksek derecelere ermeleri için peygamberimizin ve diğer bazı büyük saatlerin Yüce Allah'tan dilek ve yalvarışta bulunmalarıdır. Ahirette bütün insanlara ait hesaba çekilme işinin bir an önce yapılması için en büyük şefaatte bulunacak kimse Hazreti Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu şefaatine şefaati uzma yani en büyük şefaat denir. Peygamberimizin sahip olduğu cennetteki yüksek makama da makamı mahmud yani övülen makam denir. Bütün bu saydığımız şeylerin aslını ve özünü ayrıntılarıyla bilmek ancak yüce Allah'a mahsustur. Ahiretle ilgili bütün bu olayların var olduğunu kabullenmek, Yüce Allah'ın kudret ve azametini düşünüp sezebilenler için asla ve uzak ve imkansız görülemez. Yüce Allah'a hamdolsun ki biz bunların hepsine inanmış ve iman etmiş bulunuyoruz. Allah her şeye gücü yetendir. Kehf Suresi 45. Ayet Ahiretin varlığındaki hikmet Bilindiği gibi Yüce Allah'ın varlığı ezelidir, ebedidir. Onun kudreti de sonsuzdur. Her içinde nice hikmetler vardır. Onun yaratıcılık sıfatı her zaman varlığını gösterecektir. Onun yarattığı ve yaratacağı varlıkların bir kısmı devam edecektir. Kim bilir içinde yaşadığımız bu alemi ne kadar asırlar önce yaratmıştır. Sonra da bu alemde bir takım ibadet ve görevlerle yükümlü olmak üzere insanları seçkin bir sınıf olarak meydana getirmiştir. Bütün bu insanlar ve diğer nice yaratılmış varlıklar boşuna mı yaratılmıştır? Geçici bir zaman için yaşayıp da sonra tamamen yok olsunlar diye mi bu kadar mükemmel suretle meydana getirilmişlerdir? Hayır, böyle bir iddiaya varan insanın vicdanı isyan eder. Her zerrede görülen hikmet buna karşı çıkar. Şüphe yok ki insanlar bu dünyada bir imtihan için getirilmiştir. Bu alemde yapmış oldukları iyi ve kötü amellerinin sonuçlarına ve karşılıklarına başka bir alemde ebedi olarak kavuşmak için yaratılmışlardır. Bu dünyada herkes yaptığının karşılığını yeter derecede görmemektedir. Nice saygıdeğer iyi insanlar sefil bir halde yaşarlar. Nice sapık ve azınlı kimseler de rahatlık içinde yaşayarak kötü yürüyüşlerin cezasını dünyada görmezler. Bu bakımdan Yüce Allah'ın adaletinin tam manasıyla gerçekleşeceği bu bir alem lazımdır ki, Herkes yaptığı işlerin karşılığını orada bulsun. Böylece Yüce Allah'ın yaratıcılık sıfatı kendisini daima göstersin. Şunu da düşünülmelidir. Bu dünyada insanlar ve diğer sorumlu yaratıklar iki kısma ayrılmıştır. Bir kısmı üzerine düşen görevlerini yerine getirmekte ve Allah'ın varlığına değişmez bir inançla sarılmış bulunmaktadırlar. Bu değişmez ve devamlı inanç sahiplerinin mükafatları da ahiret hayatında ebedi olacaktır. Diğer bir kısmı ise görevlerini kötüye kullandıklarından yaratıcısını unutmuşlar ve nefislerine uyarak gittikleri sapık yolun doğruluğuna devamlı bir inançla bağlanmışlardır. Milyarlarca sene yaşayacak olsalar dahi kendi inançlarını ve inkarlarını terk etmemek kararında bulunurlar. Onun için bunların cezası da kendi inançları gibi ebedi olacaktır ahirette sonu gelmeyen bir azaba düşeceklerdir. Şunu da ilave edelim ki, Yüce Allah katında güzel iman, o kadar makbul ve büyük bir şeydir ki, onun karşılığı Allah'ın bir ihsanı olarak sonsuz bir mükafattır. Allah'ı inkar edip batıla tapınmak da o kadar büyük bir cinayettir ki, bunun karşılığı da sonsuz bir azaptan başka bir şey değildir. İyi insanlar, imen veren cennette günahkar kimseler de cehennemdedirler. İnfitar Suresi 13. ve 14. Ayet Kaza ve kadere iman Bilindiği gibi Yüce Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bu kainatta meydana gelen her şey muhakkak Yüce Allah'ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir. Yüce Allah'ın böyle dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine de kaza denir. Örnek, herhangi bir insanın falan günde meydana gelmesini Yüce Allah'ın ezelde dilemiş olması bir kaderdir. O insanın takdir edilmiş günde yaratılması da bir kazadır. Bununla beraber kaza sözü takdir ve hüküm manasına da gelir. Kaza ve kadere iman da Müslümanlarca esastır. Bunlara inanmak yüce Allah'a iman esaslarından sayılır. Allah'ın varlığını ve birliğini bilen, onun kainata tek hakim olduğuna inanan insan için kazaya ve kadere iman etmemek mümkün olmaz. Hangi şey vardır ki yüce Allah'ın takdir ettiği takdirde meydana gelmesin? Hangi şey de vardır ki yüce Allah dilemediği halde o meydana gelebilsin? Onun için biz Allah'ın kaza ve kaderine inanırız. Kaza ve kadere razı oluruz. Bu bizim bir iman borcumuzdur. Fakat kendi irademizin ve kendi kazancımızın neticesi olmak üzere Yüce Allah'ın yarattığı bazı işler vardır ki bunlar Allah'ın rızasına aykırı olması bakımından bizim bunlara razı olmamamız gerekir. Bunlara rıza göstermek caiz olmaz ve bunlara makzi yani kulun dilemesi üzerine Allah tarafından gerçekleşmesine hüküm verilmiş işler denir. Örneğin, bir insan bir günah işlemek ister, irade ve gücünü o günah tarafına yöneltir. Yüce Allah da dilerse bu günahı o insanın arzusuna göre yaratır. İşte bu günah Yüce Allah'ın rızasına aykırı olduğu için ona razı olamayız. Bunun içindir ki kazaya rıza göstermek, makziye, Rızayı gerektirmez. Kaza ve kadere imanın faydasına gelince, şüphe yok ki insan iman sayesinde Allah'ın yaratıcılığını, kudret ve hakimiyetini tanınmış olur. Böylece ruhu, güç kazanmış olur. Ahlak duyguları yükselir, hayata büyük bir güçle atılır ve başarıdan başarıya ulaşır. Çünkü Yüce Allah'ın kaza ve kaderine razı olan bir kimse hiçbir şeyden yılmaz. Sebeplere sarılmayı da Kaza ve kaderin gereği bilir. Bir işte başarısızlığa uğrayacak olsa, bunda kim bilir Allah'ın ne gibi gizli hikmetleri var da diye düşünür. Allah'ın kazasına razı olur ve ümitsizliğe düşmez. Azminde gevşeklik olmaz, heyecana kapılmaz, huzur içinde, üzüntü çekmeyen bir kalp ile hayat alanındaki çalışmasını sürdürür. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Talak Suresi 3. Ayet Kaza ve kadere iman, sorumluluğa engel değildir. Kaza ve kader, insanların iradelerine, kudretlerine ve çalışıp kazandıkları şeylerden sorumlu olmalarına engel ve aykırı değildir. Şöyle ki, Yüce Allah insanlara bir güç ve irade vermiştir. Bir insan kendi gücünü ve iradesini bir işe harcarsa buna kesb yani kazanç denir. Yüce Allah da dilerse o işi insanın isteğine göre yaratır. Bu da bir kaza, bir yaratıştır. Onun için insanın bu kazancı kendi cüz'i irade ve isteğiyle olduğundan o işin değerine göre sorumlu olması gerekir. Yoksa ne yapayım, kader böyleymiş diyerek kendisini sorumluluktan kurtaramaz. Bununla beraber bir insan bir işi yapacağı zaman kaderin ne olduğunu bilemez. Kendi düşünce ve arzusuna göre hareket eder. İşin nasıl, sonuçlandığını, nasıl sonuçlanacağını önceden bilmediği, bir kadere işini dayayarak kendisini işin sorumluluğundan beri görmeye hakkı yoktur. Bir insanın kendisini her türlü kudretten ve iradeden yoksun görmesi bir ceb yani zorakilik inancıdır ki bu, bu doğru değildir. Bizim işlerimizden bir kısmı arzu ve irademize bağlıdır. Mesela ellerimiz bazen bir hastalık sebebiyle titrer bazen de bunları kendimiz titretiriz. Şimdi bu iki titreme arasında fark yok mudur? Elbette vardır. Birinci titreyiş Cebri'dir. İkinci titreyiş ise ihtiyarımızda yani kendi istek ve irademizdedir. Cebri savunanlar çok kere bu iddialarını kendileri bozarlar. Mesela onlardan birine bir kimse tokat vursa hemen kızarlar ve karşılık vermeye kalkışırlar. Oysa kendi iddialarına göre o kimseyi suçlu görmemek gerekirdi. Çünkü onun bir tokat vurması onların inançlarına göre bir kader gereğidir. Tokat vuran bu işi yapmaya mecburdur onun için sorumlu olmaktan beridir. Bir de cebir iddiasına kalkışanların, kendi inanışlarına göre yaptıkları iyi işlerden dolayı Yüce Allah'tan bir mükafat beklememeleri gerekir. Çünkü o işlerde bir kader neticesidir. Onlara göre kulun bu işlerde bir tesiri yoktur. Yaratan Allah'tır. Kötü işlerinin sorumluluğunu kabul etmedikleri halde, iyi işlerinde nasıl mükafat bekleyebilirler? Aksine olarak, insanın her işi yapmakta, tamamen kudret ve iradeye sahip olduğuna, her şeyi başardığına inanmak da kaderiye mezhebine sapmaktır. Bu da doğru değildir. Bu durumda insan kendisini bir nevi yaratıcı sanmış ve Allah'a has olan bir sıfatı takınma cesaretini göstermiş olur. Sonuç olarak insan kasiktir. İradesiyle işi kazanır. Yüce Allah da işi yaratır. Bu dünya bir imtihan âlimidir. Yüce Allah hikmeti gereği olarak insanlara güç ve kudret vermiştir. Bu sebeple de kulu sorumlu ve yükümlü tutmuştur. İnsan yaratıcısının bu ihsanını hayırlı işlere harcarsa insan yaratıcısının bu ihsanını hayırlı işlere harcarsa mükafat görür. Kötülüğe harcarsa azaba düşer. Bunun için insanların görevleri kendi hayatlarını kurtarıp parlak bir hayata kavuşmak için hem dünyaya hem de ahirete ait işlerini güzelce yapmaya çalışmaktır yoksa kaza ve kader ne o meydana gelir deyip bu çalışmayı terk etmek asla caiz olamaz İslam dini tembelliğe ve gevşekliğe cevaz vermez İnsana ancak çalıştığı vardır Necim suresi 39 Ayet İmanda ehli sünnet imamları Kendilerine ehli sünnet ve cemaat Peygamberin ve onun ashabının yolunda bulunanlar demek manasına gelen ve fırkayı naciye yani selamete kavuşanlar adı verilen Müslümanların inançları şu yukarıda biri yazdığımız gibidir. Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşüp ona iman edenlere ashab-ı kiram ve ashab-ı güzin denir. Ashabı görüp de onlardan feyz alan Müslümanlara tabi'in adı verilmiştir. Ashab-ı ile tabiine Selefi Salihin denir. Bunlar ehl Sünnet'in öncüleridir. Bunlar Peygamberimizin yolunu gereği üzere izlemişler ve İslamiyet'e her tarafı yaymışlardır. İslam birliğini ve topluluğunu kuvvetlendirmişlerdir. Din adına uydurmalardan uzak kalmışlardır. ehl Sünnet'in itikat ve ilgili konularda yetkili büyük alimleri ve imamları vardır. Bunlardan her biri Selefi Salihin dediğimiz asak ve tabi'in yolunda yürümüşlerdir. İslam aleminde yüz gösteren değişik görüşlere, felsefi nazariyelere karşı gerçeği savunmaya çalışmışlardır. İslam inancının ne kadar saf ve ne kadar doğru olduğunu genişlemesini incelemiş ve çeşitli delillerle ispatlamışlardır. İşte büyük mücahit alimlerden biri İmam Matur'u diğeri de İmam Eş'ar'ı İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi Hicret'in 280. yılında doğmuş ve 333. yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Memleketi olan Maturid Buhara ilçelerinden biridir. Kendisi Hanefi mezhebindeydi. Çok kıymetli tepsiri ve başka eserleri vardır. Bizim itikatta İmamımızdır. Bizim itikatta imamımızdır. Hanefi mezhebinde bulunan Müslümanların büyük çoğunluğu inanç ve itikatta Ebu Mansur Maturidi'ye bağlıdır. İmam Ebu Hasan Ali el-İşarî, Hicret'in 260. yılında Basra'da doğmuş, 324. yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Büyük dedesi Asâbîcî'den, Ebu Musa el-İşarî'dir. Ebu Hasan el-Eşari Şafii mezhebine bağlıydı. Ehl-i sünnet itikadına pek çok hizmet etmiştir. Çok değerli eserleri vardır. Malikiler ve Şafii'lerin hemen hepsi Hanefi'lerin bir kısmı ile Hanbeli mezhebinde olan Müslümanların bazı ileri gelenleri itikad konularında Ebu Hasan el-Eşari'ye uyarlar. İmam Maturidi ile İmam eşari arasında esas bakımdan ayrılık yoktur. Her ikisi de ashab ve tabi'in yolundan gitmişlerdir. İkisi de hak üzeredir. Ancak ikinci derecede bulunan bazı konularda ayrı görüşleri vardır. Fakat bunların başlıcaları da görünüşteki ifade değişikliğinden başka bir şey değildir. Bugün Müslümanların büyük çoğunluğu itikat bakımından ya İmam Maturidiye veya İmam Eşariye bağlı bulunmaktadır. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Amin akıbet takva sahipleri içindir. Kasas Suresi 83. <Gülüyor>